Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymeti izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmihaletlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine daha önce yapmış olduğumuz programlardaki soru ve cevapları da lalegultv.com.tr adresinden yeniden takip edebilir izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? inşallah. Çok şükür, teşekkür ederim. Rabbim Anlam iyilikler anladım. versin. Eee ilk sorumuz hocam yeminin sahih olması için dille yapılması mı gerekir? Kalben geçirsek sahih olur mu demişler? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasûlillâh. O sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve bâ'du. Yemin kavli bir tasarruftur. Dolayısıyla Kişinin ağzından bir lafız çıkmadıkça bu yemin inikat etmiş olmayacaktır. Dolayısıyla kişi kalben işte yemin etmeyi azmetse, kast veya kalben bir takım yemin lafızlarını telaffuz etse ama bunu dile dökmedikçe, bunu lisana dökmedikçe bu yemin değildir. Dolayısıyla e, bozması veya bozmaması gibi bir takım şeyler de bu kişi hakkında düşünülemez. Tıpkı e, boşama eyleminde olduğu gibi. Bir adam hanımını boşadım kelimesini telaffuz etmeden kalben ne kadar boşadım e, lafsını geçirecek olsa da bunu telaffuz etmedikçe, bunu dillendirmedikçe hanımını boşamış olmaz. Yani kavli tasarruflar genel olarak baktığımız zaman illaki e, hurufatın ağızdan çıkmasına bağlıdır. Böyle bir e, işlem olmadıkça e, tasarruf yerine gelmiş sayılmayacağından dolayı hükmü de neticesi de oluşmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, e, içkili halde ölen kişinin cenaze namazı kılınır mı diye sormuşlar. Öncelikle Rabbim bu halde olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin inşallah. Hocam. Akıbetimizi hayır eylesin. E, şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere nasıl yaşarsanız öyle ödürsünüz, nasıl öldürseniz öyle evet, dirilirsiniz e, ve o şekilde haşrolunursunuz. O yüzden e, eğer iyi bir akıbet üzere ölmek istiyorsak hiç şüphesiz yaşantımızı da bu tarzda tedvin etmemiz gerekecektir. Ee, peki böyle bir halde ölen kimsenin namazı kılınır mı? Diğer bir ifadeyle böyle bir hal kişiyi küfre sokar mı? Hı hı. Daha önceki programlarımızda da sıklıkla dillendirmiştik. Ee, Ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Evet. Buna göre iman artmaz ve eksilmez, kuvvetlenebilir, zayıflayabilir ama iman ya vardır veya yoktur. Dolayısıyla amelin olması veya olmaması imanın etki yapacak yani imanı var edecek veya yok edecek bir unsur değil. Belki imanın kuvvetlenmesi için bir vesile, bir sebep, ahiretteki mükafat veya azab ile alakalı bir işlemdir. İman nedir? İman itikattır. Kısaca imanı tanımlamak gerekirse Kur'an-ı Kerim'in iki karton kapı arasında ne var ise hepsini şeksiz şüphesiz inanmaktır. Evet. Bilmek veya bilmemek fark etmez. Yani insan hepsine vakıf olmayabilir, evet. e, tamamını e, okumuş olmayabilir, e, okumamış olabilir. Ancak Allahu u Azimüşşan nasıl neyi emrediyorsa ben hepsine inandım şeklinde bir itikada sahip olmak iman için olmazsa olmaz olan bir unsurdur. Evet. Bir insanın Müslüman olabilmesi için Kur'an'ın tamamına inanması şart ama bir insanın Allah muhafaza iman dairesinden çıkabilmesi için Kur'an'ın tamamını inkar etmesi şart değildir. Hı hı. Belki bir harfi dahi Kur'an ayeti olmasıyla beraber Kona ayeti olarak inkar edecek olursa bu kimse iman dairesinden çıkar. Peki e, itikatta problemi yok. Allahu u Azimüşşan nasıl inanmamızı istiyorsa öyle inandık dedikten sonra bu kimsenin ameli olarak problemleri olsa yani bir takım farzları yerine getirmese veya bir takım haramları Allah muhafaza işleyecek olsa eğer bunları helal itikat etmedikçe bunların günah olduğunu bilerek bunları yaparsa e, bu kişiye fasık denir, kafir denmez. Evet. E, i̇çki içmek de bunlardan bir tanesidir. Bir insan içki içmediği halde, şarap içmediği halde bu haram değildir derse Allah muhafaza küfre girer. Hı hı. Ama e, haram olduğunu kabullenerek bu işi yapacak olursa bu insan fasık olur, günahkar olur ama kafir olmaz. Peki cenaze namazı ise e, Müslüman olan her bir kimsenin cenaze namazı kılınır. Hı hı. Günahkar olsun veya olmasın. Sadece e, fıkıhta belli başlı yerler vardır ki bu yerlerde e, bu kişilerin cenaze namazının kılınmayacağından bahsedilir ama burada bir zecir olsun diye küfre gireceğinden dolayı değil. İşte söz gelimi ebeveyni katleden bir evladın e, cenazesi kılınmaz. Fıkıh kaynaklarımızı bu ibareler geçer ama onun kafir olacağından dolayı onu değil belki ona bir ceza olarak veyahut da e, insanlığa yani böyle bir şey yaptığı zaman ne kadar ağır bir suçtur ki bu kişinin cenazesi dahi kılınmıyor şeklinde bir algı oluşsun diyedir. E, yoksa küfre gireceğinden dolayı değil. Dolayısıyla bir insan ne kadar büyük bir günah işlerse işlesin, onun günah olduğunu biliyorsa, hmm. Allah'ın onu yasak ettiğini biliyorsa ve buna e, şeksiz şüphesiz inanıyorsa ama nefsine mağlup olduğundan dolayı o işlemi işlemişse bu kişi fasıktır, günahkardır, küfre girmemiştir. Hmm. Dolayısıyla böyle bir insanın cenaze namazı da kılınacaktır. Rabbim ama bu halden e, cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Tabii şöyle bir güvence de doğru değil. Yani benim itikadımda problem yok. Dolayısıyla ameldeki zafiyetim de nasılsa imanıma yansımayacaktır. Ben mümin olarak ahirete gideceğim. Böyle bir garanti de yoktur. Yok. Çünkü neticede o ameller imanın mukavemetini sağlayacaktır. Veyahut da ahirete gittiğimiz zaman, öyle ki imanımızı kurtarmış olsak bile bu demek değildir ki, direktmen cennete gidilecektir. Günahların karşılığı doğrultusunda kişinin gerek kabirde, gerek mahşerde, gerek Allah muhafaza cehennemde azaba dücar olması vardır. Rabbim dilerse affeder, dilerse de azap edecektir. O yüzden bu manada hiçbir zaman kendimize güvenmememiz, emin olmamamız itikadımızla beraber evet amel imandan bir cüz değildir ama amel olmadan da kurtuluşun olamayacağı kanaatinde de olarak bu derecede amellerimizi yerine getirmemiz, günahlardan da son derece kaçınmamız gerekir. Evet hocam Allah razı olsun. Bir başka e, sorumuz da çarşaf giyen birisiyle evlenmek istiyorum fakat ailem istemiyor. Çok anlatıyorum fakat yanaşmıyorlar. Ben evliliğimi ailemin isteğiyle yapmamam doğru mudur? <gülüyor> Birbirlerine bağlı olan ailelere baktığımız zaman böyle bir ailedeki mutluluk oranı e, veyahut da işte huzur e, birbirlerinden kopuk olan ailelere nispet daha fazladır. Hı hı. E, hiç şüphesiz ailelerin kopma noktası da genelde bu evlilik meselelerinde oluyor. Ebeveyn haklı olarak e, kendi ailelerine e, işte yakışan bir gelin almak istiyor veya bir damat almak istiyor. Hı hı. Ama evin kızı veyahut da evin oğlanı ise belki kendi kafasına göre farklı birini almak istiyor. Bu manada bir görüş ayrılığı ve sonunda da telafisi mümkün olmayacak bir takım kırgınlıklara vesile olabiliyor. Nitekim bunu çokça da duyuyoruz. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Böyle bir durumda ebeveyn ailenin büyükleri olarak bu konuda daha hassas olmadı. Acaba... İstemedikleri veya görüş ayrılıklarına düşmüş oldukları neden, örfi bir neden midir? Yoksa İslami bir neden midir? Bunu e, göz ardı etmemek gerekir. Konuya, soruya baktığımız zaman burada e, çocuğun talebi tesettürde zirve nokta olan çarşaflı Yaşar. bir bayan. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere kadın dört şeyden dolayı evlenilir. İşte güzelliğinden dolayı, malından dolayı. Veya soyundan dolayı bir de dininden dolayı ama siz dininden dolayını tercih edin şeklinde de Efendimizin tavsiyesi. Evet. Yani dindarlılıktır asıl olan ve bu kişi de elhamdülillah dindarlılığı kendine e, mikas etmiş ve bu manada bir evlilik yapmak istiyor. E, burada da büyüklere büyük iş düşüyor. Burada e, çocuğuna karşı gelmemeleri, e, onun bu isteğine de e, onay vermeleri... Ee, ama tabii bu dediğimiz ahlaki yapıyla alakalı. Yani bir çocuk bulu çağına ermiş ise, akni melekelerinde bir problem yok ise, hı hı. E, nikah konusunda ebeveynin rızası olmasa da nikah sahiptir Hanefi fıkhına evet. göre. Tabii uygun olan, güzel olan, bizim örfümüzle de bağdaşla, bağdaşan e, ailelerin de bu konuda e, fikrini almak, hı hı. onların rızası doğrultusunda hareket etmek en uygun olanı budur. Ama tabii burada Allah'ın rızasını da göz ardı etmeksizin evet. bunu yapmak gerekir. Rabbim muvaffak etsin diyelim. Rabbim haklarında hayırlısını nasip etsin ha, Rabbim şarkı. kolaylık versin bu kardeşimize yani. de. Ee, bir diğer sorumuz e, yurt dışından göndermişler. Fransa'da doğdum ve büyüdüm. Buralarda e, çok zorluklarla dinimizi yaşamaya çalışıyoruz elhamdülillah. Şu an iki çocuk babasıyım ve onların manevi gelecekleri hakkında endişeleniyorum. Ben onları Allah'ın istediği gibi yetiştirmek istiyorum ama burada çok zor. Sonuçta onlar bizim sorumluluğumuza ve ahirette anne baba olarak hesap vereceğiz. Her şeyden yoksunuz ve ortam çok kötü. Çözüm olarak vatanımıza hicret etmek gibi bir düşüncemiz var ayrıca. Sizce bir Müslüman rahatlığı arayabilir mi yoksa sonuna kadar mücadele edip buralarda kalmamız mı gerekiyor diye sormuşlar. Dinimiz bir Müslümanın zaruret olmaksızın, gerçek manada bir ihtiyacı olmaksızın, İslami olmayan bir coğrafyada çalışmasını emretmiyor hı hı. aksine tam tersine İslami bir coğrafyada bulunmasını ancak gerçekten mecbur bırakan bir etken var ise rızkını arayabilme onun peşine gidebilme adına farklı yerlerde çalışmasına müsaade ediyor. Hı hı. Ee, soru da anladığım kadarıyla sanki e, İslami olmayan bir coğrafyada kalma konusunda kendimizi zorlayalım mı diyor. Aksine evet. zorlamak doğru bir şey değildir. Hı hı. Eğer İslami bir coğrafyada maişetimizi temin edebiliyorsak e, derhal dinimizi yaşayabileceğimiz çoluk çocuğumuzu güzel bir şekilde yetiştirebileceğimiz bir ortamı temin etmek e, her bir Müslümana farz olan bir işlemdir. Evet. E, dolayısıyla bu konuda yani ben illa bu bulunduğum yerde bulunayım ama veleki çocuklarımı kaybedeyim şeklinde bir algı yanlıştır. Dolayısıyla eğer imkanı varsa tabii ki çocukların yetiştirebileceği, daha güzel dinin yaşayabileceği bir yerde bulunması yani memleketine dönmesini tavsiye ederiz. Evet hocam. Bir diğer gelen sorumuz, hiçbir sure, dua ve zikir bilmeyen bir kişi imama uyarak namaz kılsa namazı kabul olur mu? Yani sahih olur mu diye soruyor. Ee, bu nasıl olabilir? Bir insan sonradan Müslüman olmuştur, ee, Kur'an-ı Kerim okuyamıyordur veyahut da cahiliye dönemi vardır. Belki ebeveyn tarafından Müslümandır, İslam bir coğrafyada dünyaya gelmiştir ama e, İslam'la e, pek irtibatı yoktur, hı. dinle pek irtibatı yoktur. Sonradan tövbe-i edip dönüş yapmıştır ancak e, hiçbir bilgisi de yoktur. Böyle bir kimse zaten namazlarını kılmakla da mükellef ancak namaz kılacak kadar dahi Kur'an-ı Kerim'den ezberi olmadığı için hmm. böyle bir kimse farz namazları cemaatle kılması zaten şiddetle lazımdır. Hmm. Çünkü imamın arkasında duran bir kimse kıraat yapmayacaktır. Evet. İmamın kıraatı onun kıraatı olacaktır. Hmm. E, münferiden kıldığı zamanda da yani tek başına kıldığı nafile namazları sünnet namazlarında ise kıraat yapanı kendine yani kıraat yaparcasına namazını kılacaktır. Hmm. Elbuki okuyamasa bile. Ama bu zaman zarfında da namazı sahih olacak miktar Kur'an'dan ezber yapması da bu kişiye lazımdır. Evet. O yüzden e, böyle bir çalışmaya, böyle bir gayrete sarf etsin. Yani kendisini bir an önce e, namazı sahih olabilecek miktarda Kur'an-ı Kerim'den ezber edinsin. En azından kısa sureler, Fatiha-i Şerif'i illaki olması gerekiyor. Hı hı. E, bunları ezberlesin. Bu zaman zarfında da namazlarını hep cemaatle kılsın. E, ki zaten de sual eden kardeşimiz de böyle yaptığını vurgulamış oldu. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da, e, ilmihalde yolda hayızdan temizlenen kadının 90 kilometreden az mesafe kalmışken temizlenmiş, namazlarını seferi kılacağı yerde tam kılacağından bahsediliyor. Kişi tam olarak temizlendiği anı belirleyemezse gittiği yerde farzı 2 rekat kılıp peşine 4 rekatlık ihtiyaten bir kaza namazı kılsa olur mu? İlmihalde kaza niyetine daha eda niyetine kaza caizleniyor ve bu kadar önemli bir mesele neden bahsedilmiyor sohbetlerde? Sadece mutlak olarak 4'ten 2'ye düşürme meselesi anlatılıyor demiş Konuda bilgi istemişler hocam. Tabi burada iki mesele var. Birincisi adetli olan bir bayanın seferdeyken temizlenme meselesi. İkincisi ise kazası olmayan bir kişinin ihtiyaten kaza namazı kılma meselesi. Birinci meseleye gelince gerek İlmihal kitaplarında gerek Hanefi fıkıh kitaplarının bir çoğunda var olan bir meseledir. Bir bayan sefere çıksa adetliyken. Ancak varacağı yere seferi mesafeden daha az kala bir mesafede temizlense hı hı. Hanefi fıkhına göre hüküm o andan itibaren başlayacağı için bu kimse seferi kabul edilmez. Hı. Yani mukimdir. Evet. Dolayısıyla namazlarını dört kılacaktır. Bunun gibi işte iki tane de ayrı mesele daha vardır fıkıhta zikri geçer. Ancak bu kişi bulunmuş olduğu yerden yani temizlendi, gideceği yere daha seferi mesafe var ise yine seferi olacağından dolayı namazlarını eder. Hmm. Ama varacağı yere seferi mesafeden az kalmış ise o zaman namazlarını dört kılacaktır. Ta ki oradan yeni bir sefere çıkmadıkça. Hmm. Bu bu şekilde. Peki gelelim bir kişiye hani diyor ya ben ne zaman temizlendiğimi bilemeyebilirim. Acaba dört mü kılacağım, iki mi kılacağım? Şöyle bir kuraldan bahsetmek isterim. Seferlik konusunda kişi şüpheye düştüğü zaman iki mi kılayım, dört mü kılayım? Dört kılmak ihtiyattır. Evet. Her halükarda. Yeter ki imamlık yapmasın. Yani mukim olan cemaate imamlık yapmasın. Hı hı. E, çünkü orada bazı sıkıntılara sebebiyet verebilir. Ama böyle bir durum olmadıkça kişinin bu yerde acaba seferi miyim mukim miyim veya bazı hoca efendiler benim için misafir diyor, bazıları ise benim için mukimdir diyor. Hı hı. Böyle bir tereddüt yaşandığında o kişinin dört kılması her halükarda ihtiyattır. Hı hı. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Gelelim diğer meseleye. Bir insanın kazası olmadığı halde ihtiyaten kaza kılması doğru mudur, değil midir? İbrahim'in Halebi, Halebil Kebir isimli eserinde bu konuya detaylı bir şekilde yer veriyor. Bu konuda farklı görüşler olduğundan bahsetmekle beraber sonuç olarak tercih edilen görüşün ihtiyaz sadedinde bir kimsenin kazası olmadığı halde kaza kılmasının caiz olabileceğinden bahsediyor. Hı hatta müstahap olduğunun, güzel olduğunun çünkü namazlarında var olan bir noksanlıklar varsa evet. ki bunların telafisi mahiyetinde olacağı vurgulanmıştır. Yani bu konuda ihtilaf olmakla beraber tercih edilen görüşün sahih olacağını biraz önce naklettiğim, ismini zikrettiğim kitap nakletmiştir, ifade etmiştir. Dolayısıyla böyle bir kimsenin yani acaba işte dediği gibi yani temizlenme noktasındaki sıkıntılar, Veyahut da benim acaba namaz borcum ben yok biliyorum ama var olabilir mi gibi şüphede olan kimselerin ihtiyas adedinde kaza namazı kılmaları güzeldir. Tabii ama şunu da vurgulamak gerekir, bu namazlar gerçekten bir kaza olmadığı için Vakit itibarıyla nafilelerin kılınması mekru olan vakitlerde kılınmamalıdır. Hmm. Yani nafile namazı konumunda değerlendirileceği için evet. kerat vakitlerine dikkat etmek gerekir. İhtiyaten iade namazlar da bu kabildendir. Hmm. Yani çünkü bunlar gerçek bir kaza namazı değildir ki kaza namazı şey, konumu onlara verelim. Evet. Dolayısıyla nafile konumunda olacağı için e, nafile namazlarının kılınması mekru olan vakitlerde de kılmayacak. Hı. Ama bunun yanı sıra e, diğer yani serbest olan vakitlerde kişi bildiği bir kazası olmadığı halde ihtiyaç satıdığında kaza kılması e, caizdir, güzel bir şeydir. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. E, benim 40 bin TL toplam borcum var. Eşimin <gülüyor> altınları da 120 gram. E, zekat vermemiz gerekir mi demişler bu durumda? Tabii bu soruyu soran şöyle anlıyor. Yani eşimin mal varlılığıyla benim borcum bir bütündür. Oysa İslam hukukuna göre evlilik maddi ortaklılık demek değildir. Yani bir erkek bir bayanla evlendiği zaman bayanın mal varlığına ortak olmadığı gibi bir bayan da erkeğin mal varlığını ortak olmaz. Evet. Belki günümüzdeki hukuk sistemi bu konuda farklı düşünüyor. Ee, bildiğim kadarıyla evlilikten sonra elde edilecek olan malda bir ortaklıktan evet. bahsedilir ama İslam hukukuna göre böyle bir şey yoktur herkes Hı. kendi hür e, malında kendi mülkiyetindedir e, eşin olmakaklılık e, o malda tasarruf yetkisi kişiye vermez evet. Veyahut da bir ortaklılık vermez Dolayısıyla e, borç Eğer erkeğinse zekat konusu erkekle Hı. alakalandırılır başka mal varlığı yoksa zaten bu erkek zekat vermekte mükellef değildir Bayana baktığımız zaman bayanın eğer altınları varsa ve da üstünde ise ve senesi de geçmişse Hı. bu kişinin de kendi borcu yoksa eşinin borcundan dolayı buna zekat düşmez denmez. Efendim. Çünkü eşinin borcu eşine aittir. Bu kişiye Hı. ait değildir. Mal varlıkları ayrıdır. Ortak değillerse tabi ama ortak yapabilirler. Yani şöyle ki eşi benim bu mallarımın tamamı işte veyahut da yüzde yarısı eşimimdir. Eşi de aynı şekilde benim mal varlığım da %50 eşimimdir şeklinde birbirlerine bir, böyle bir hibe de bulunursa durum farklı. Hı hı. O zaman ortak olan iki kişi gibi düşünülür. Zaten mal varlığı bu manada ikiye bölündüğü zaman her ikisinin payın nisaba ulaşıyor mu ulaşmıyor mu buna bakılır. Hı hı. Yoksa mecmu olarak değil toplu olarak değil. Ama soruda böyle bir soru yok, bu şekilde evet. bir ifade yok. Hanımın mal varlığı var, erkeğin borcu var. Erkeğin borcundan dolayı kadın zekattan düşer mi? El cevap düşmez. Evet hocam. Bu soruyla birlikte kısa bir araya gideceğiz. Tabi bu arada <gülüyor> e, acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa kıymetli izleyenlerimiz onlara da yine İsmail'a fetva hattından e, öğrenebilirsiniz. Çünkü buraya gelen sorular e, belli bir süreden sonra belli bir sırayla cevaplanıyor. Acil cevaplanması istediğiniz soruları da İsmail'a fetva hattına sorabilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızdaki soru ve cevaplara da lalegültv.com.tr adresinden bakabilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Mehmetli izleyenlerimiz İlmi al programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. nokta adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Gelen sorularımızdan bir diğer hocam, bizim iş sektöründe satış yapıldıktan sonra müşteri erken ödeme yaparsa iskonto uygulanır. Bunun caiz olmadığını söylediler ancak satış esnasında her bir vade için ne kadar iskonto uygulanacağı belirtilmesi farklı olur mu demişler. <gülüyor> Aslında buna benzer sorulara cevap vermiştik. Hmm. E, alışveriş, akit tarafların bir araya gelerek iradelerini beyana dökerek yani icap ve kabulle bulunarak anlaştıkları rakamdır. Evet. E, belli bir rakam anlaşıldıktan sonra o rakamda artık artma veya eksilme söz konusu olamamalıdır. İskonta diye tabir edilen günümüzdeki bu tarzda yapılan alışverişler genelde şöyle oluyor. E, diyor ki bu malın peşin fiyatı 10 lira diyorlar aylık olarak da yüzde şu kadar fark konudur. Hmm. Karşı tarafla belli bir rakamda anlaşma yapılıyor ve alışveriş bitiriliyor. Evet. Ancak vade zamanı gelmeden karşı taraf ek bir ödeme yaptığında bu sefer o daha önceden konuşulan anlaşma doğrultusunda yani onun peşin fiyatı belliydi. Hmm. Her aya yansıyan vade farkı da belliydi. Bu kadar fark düşürülerek karşı tarafa bir iskonto kullanılmış oluyor. Bu caiz olur mu? E, tabii ki bu caiz olmaz. Niye caiz olmaz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir alışverişte iki alışverişi e, farklı bir manada e, bir alışverişte iki fiyatı yasaklamıştır. E, peki alışveriş nedir? Alışveriş tarafların dediğimiz gibi iradelerini ifadeye dökerek belli bir rakamda icap ve kabul yaparak aktetmeleri anlaşmalarıdır. Bu fiyat bittikten sonra ikinci bir işlem olarak fiyatta artma veya eksiltme Aktin haricinde olan bir uygulama olacağı için bu akta zarar verecektir. Evet. Ee, peki şöyle bir uygulamada bu malın peşin fiyatı 1 lira işte veya 10 lira, bir aylık fiyatı 11 lira dediğiniz zaman aslında bu bir icap değil. icaba davettir, etiket e, fiyatları gibidir. E, karşı taraf iyi e, tamam ben aldım, parayı ne zaman getirirsem ona göre farkını vereyim derse bu caiz olmayacak. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz hadis-i şerifte vurgulanan alışveriş olacaktır. Bir alışverişte iki fiyat. Ancak karşı taraf tamam ben bir aylığını 11 liraya aldım deyince siz de sattım derseniz onun aldım demesi icap sizin sattım demenizde kabul olacaktır. Ve bu şekilde alışveriş tek bir fiyat üzerine bitmiş olacaktır. Bu saatten sonra vade zamanı gelmeden siz erken ödeyip de fiyatı düşürmeniz fıkıh dilinde buna davet accel denir. Hmm. E, bu da bir faizdir. Yani e, vade zamanı gelmeden parayı bana peşin ver ben de belli hmm. miktarı düşüreyim. Ee, ama şöyle olsaydı vade zamanı geldi e, ve siz bana borcunuzu ödüyorsunuz. E, ben ise belli bir kısmını sizden iskat ettim, düşürdüm. Bunda herhangi bir sıkıntı hmm. yoktur. Çünkü vadeden kaynaklanan bir düşürme değildir o. Evet. Çünkü zamanı gelmez zaten ödüyorsun bana. Ödemekle mükellefsin veyahut da. Ama burada vadeye yansıyan, Erken ödediğinden dolayı bir düşürme söz konusu olursa o zaman oradaki her bir fiyatın vadeye yansıması söz konusu olur ki oysa fıkhen biz bu alışverişi caiz kılmamız semen diye tabir ettiğimiz satın bedeninin tamamı malın karşılığı olduğu içindir. Evet. Vadenin karşılığı olduğu için değildir. Şüphesiz vadeli satış ile peşin satış arasında fiyat farkı olabilir. Çünkü peşin vadeye nispetle daha caziptir. Hı hı. E, dolayısıyla vadeli satışlarda kişiler satın bedelini biraz daha yüksek tutarlar. E, peki böyle bir işlem olduktan sonra e, gerçekten kişi... Parayı erken ödemek istiyor ve bu manada bir iskontada siz uygulayacaksınız. Bu caiz değildir ama bunun yapılandırma diye günümüz finans kurumlarında da bu yapılabiliyor. Bunun bir çıkar yolu yok mu? Bu konuda farklı mezheplerde farklı görüşler olsa da konu tercih edilen görüşe göre bu caiz değil. Ancak hilaful cins diye tabir ettiğimiz yani farklı bir para birimiyle bu işlem yapılırsa yeni bir alışveriş olarak olabilir. Misal verelim, diyelim ki ben size bu bardağı 10 liraya sattım, ee, 3 ay vadeli. Ee, aradan zaman geçti, bu zaman zarfı gelmeden siz geldiniz dediniz ki ya ben borcumu size peşin ödeyeyim. Ee, ne kadar olacak? Peşin ödediği zaman da 8 liraya ben kabul ediyorum bunu. 2 lira bir fark var, bu caiz değil. Ama şöyle yapabiliriz, siz bana 8 lira değerinde farklı bir cins para verirsiniz. Yani TL'ye anlaşmıştık da siz bana döviz verdiniz veya altın verdiniz veya işte gümüş verdiniz. O zaman zimmetteki o TL ile o dövizi takas etmiş olacağız. Bu ikinci bir alışveriştir. Evet. Yani sarf farklı olacaktır. Burada ise cins farklı olacağı için eşitlilik aranmayacak ama peşinlilik aranacaktır. Yani onu farklı bir döviz cinsine çevirdiğimiz zaman iyi tamam borcum bu şekilde kalsın diyerek ayrılsak bu da olmaz. caiz olmaz. Çevirir çevirmez siz de cebinizden çıkartıp onu bana verirsiniz o zaman olacaktır. Yani misalimize dönecek olursak 10 lira borcunuza mukabil siz 8 lira vereceksiniz. Bu caiz değil ama 8 lira değerinde altın, gümüş veya döviz verirseniz ben de onu o anda kabul edip de alırsam ve aramızda alacak verecek kalmadan birbirlerimizden ayrılırsak o zaman bu işlem caiz olur. Aksi takdirde caiz değildir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da bir kimse evladını hayattayken hesap fazlası para bıraksa teslim etmesi ama bu kesinlikle senin sakın kardeşlerine paylaştırma dese ama bu paradan kurbanını kesmesine müsaade etmese bu para babanın mıdır bıraktığı kişinin mi? Tabii aslında e, Sorunun içinde farklı bir mesele daha var. Ona temas etmek isteriz. Ee, bir baba evlatları arasında ayrımcılık yapması doğru mudur? Hı hı. Yani e, çünkü diyor ki bu mal senindir diyor, bunu sana verdim diyor ama diğer kardeşlerinde bundan haberdar etme veya onların değildir. E, bununla alakalı e, birçok hadis-i şerif var. Bir hadis-i şerifte sahabe-i kiramdan bir zat Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelerek ya Resulullah işte ben falan evladıma şu malımı verdim şahit ol dediğinde e, efendimiz aleyhissalatu vesselam soruyor diğer çocuklarına da verdim mi yok ya Resulullah cevabını alınca e, vallahi la eşhedu ala e, ben e, zulüm üzerine şahitlik yapmam buyuruyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. E, bu hadis-i şerifin şerhindeki Muvatta'da da var bu manada bir hadis-i şerif. İmam Muhammed diyor ki hatta başka bir hadis-i şerifte efendimiz ki onu geri al Hı. Veyahut da diğerlerine de bunu ver dediğinde e, fukahanın bir kısmı e, diyor ki böyle bir işlem e, caiz olmadığı gibi sahip de değildir. Hı. Yani Hı. vermesi geçerli değildir e, çocuklar arasında eşitsizlik yaptığı için. Ama Hanefi fıkhına göre geçerlidir. Yani böyle bir e, tasarrufta bulunursa eğer akli melekelerinde bu adamda bir şey yoksa Hı. ölüm e, hastalığına da yakalanmamışsa bu tasarrufu geçerlidir. Evet mülk olarak ona intikal eder ama adaletsizlik yaptığından dolayı günahkar olur. Hı. Ee, bu konuda e, hatta kız ve erkek konusunda da ikiye bir olarak yapması dahi adaletsizliktir. Çünkü erkeğe iki hisse, kıza bir hisse ölümle alakalıdır. Hmm. Veraset hukukudur. Ama baba hali hayattayken çocuklarına bir şeyler veriyorsa burada kıza da erkeğe de eşit, eşit olarak vermelidir. Hmm. Ancak Hanefi kaynaklarından işte müteahirin bedai gibi bazı e, bahru raik'te da var bu ibare. Diyor ki evlatları içinde ayrımcılık yapmaya sebep veren gerçekten itibar edilecek bir sebep varsa söz gelimi çocuklarından bir tanesi fasıktır günahkardır ona vereceği o mal ile günaha girecektir bu manada bir ayrımcılık yapabilir diyor veya biri ilimle meşguldür diğer kardeşlerin de ona karşı onayı vardır bu manada da bir ayrım yapabilir. Ama böyle bir gerekçe olmaksızın sadece kalbi sevgiden dolayı bir evladına verip de diğerine vermemezlik veya birine fazla verip diğerine az vermeklik kesinlikle caiz olmayan bir işlemdir, doğru olmayan bir işlemdir. Eğer böyle bir şey yapılmışsa, baba da hala hayattaysa hala daha ölmemişse şu vakit geç değildir. Derhal bu konuda diğer yaptırım yaparak diğer çocuklarına da bu manada ona ne verdiyse diğerlerine de vermesi gerekecektir. Peki bu soruya döndüğümüz zaman e, diyor ki bana verdi diyor ama e, tasarruf yetkim yok diyor. Evet. E, bizim Karadeniz milletinde genelde bu şekilde bir vermeden bahsedilir. Yani işte şu tarla senin olsun, şu bağ evet. senin olsun diyor ama çocuğun hiçbir zaman onda tasarruf yetkisi yok. Bu aslında bir nevi vasiyet kabilindendir Yani ben ölene kadar benimdir, ben öldüğüm zaman e, bunu senin olsun, sen kullanırsın şeklinde. Oysa hadis şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varise vasiyet olmadığını hmm. e, buyuruyor. Dolayısıyla bu manada eğer vasiyet şeklindeyse bu geçerli değildir. Hmm. Varis olduğundan dolayı. Ama gerçekten vermişse ki gerçekten verdiğine dair işte tapusunu vermesi gibi ama tapusunu verdi ama siz babanıza saygınızdan o malda tasarrufta bulunmuyorsunuz. O ayrı bir konu. Evet. E, veyahut işte onu kardeşlerinizden dolayı satmak istemiyorsunuz. O ayrı bir Hı. konu. Ama gerçekten mülkiyeti size verdiyse bu size aittir. Ama böyle bir şey değil. Sadece ben ölünce senin olsun şeklindeyse bu zaten vasiyettir. Vasiyet ise geçerli olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzda muhtelif yerlerde devlet mülklerim var. Bazılarını kullanıyorum bazılarını da kiraya veriyorum. Bunların zekatlarını nasıl vereceğim demişler. Tabii zekat öncelikle neye gereklidir? Hakiki veya hükmü, nami olan mala. Hakiki nema ticari mal. Alsat yaptığınız maldır. Hükmü ise para, altın, gümüş. Evet. Yani bizatihi ticaret yapmasanız da e, kendisi mal olmadığından yani kendisi bizatihi faydalanacak mal değil evet. onunla alım yapılması gereken bir eşya olduğundan dolayı hükmen ticaret var kabul edilir. Altın, gümüş ve paralardan. Evet. E, peki devremülk diye tabir ettiğimiz şey nedir? Onu bir açalım. E, devremülk aslında e, bir yerin ...hisseli olarak satılması. Hı hı. Ee, bildiğim kadarıyla işte 15'er gün olarak bölünüyor. Evet. Ee, yani 24 hisseye bölünüyor ee, ve her bir hissesi bir kişiye satılıyor. Ee, bu size de muhaye gidiyorlar daha, daha, daha sonra da yani ortak olan yerde mülk şirket oluşuyor. Hı hı. Ee, ondan sonra menfaati taksim ediyorlar işte falan tarihlerde sen menfaatleneceksin filan tarihlerde ben menfaatleneceğim. Evet. Aslında hisseler de eşit değil. Görüntü olarak hisse eşit gibi gözükse de e, o devrelerinin bulunmuş olduğu zamana göre fiyatlarda fazlalık şey. veya eksiklik söz konusudur. Dolayısıyla bu oranda bir hisse farklılığı da vardır. Hı hı. E, netice olarak devre mülk demek sizin o yerin e, yüzdelik olarak belli miktarının sahipsiniz demektir. Evet. Tamamına değil e, bir kısmına sahipsiniz. Yani şirketi mülktür, mülk ortaklığıdır. E, o zaman bu bir maldır, hisseli bir maldır. E, Tabi burada bir parantez açmak istiyorum. E, bazı devre mülkler kiralıktır. Hı hı. Yani e, devletten kiralanmıştır arsası. 50 yıldığına, 40 yıldığına, 39 yıldığına ve o şekilde devremük tarzında veriliyor. Burada bir mülkten bahsedilemez. Hmm. Bir nevi o kiraladığı yeri başka bir fiyatıyla başkasına kiraya vermedir. Evet, evet. Veya üzerinde yaptığı yapıtı kiraya vermedir. Hmm. Çünkü nihai olarak yani gayri nihai olarak bir mülkiyet söz konusu değil. değil. Bunlardan bahsetmiyoruz. Gerçekten mülk olduğu bir kişi yapıyor, müteahhit yapıyor. Daha sonradan devre mülk tarzıyla onu satış arz ediyor ve satıyor. Ve herkes oradan bir hisse alıyor. Hı. Siz de böyle bir yerden hisse aldığınız zaman öyle bir yere ortak olmuş oluyorsunuz. Evet. İşte 24'te bir veyahut da farklı oranlarda da olabiliyor bu. Peki bu zekata tabi midir? Bu diğer mallarınız konumundadır. Diğer Nasıl ki diğer mallarınızda ticari gayeniz yok ise zekata tabi değil ise bu almış olduğunuz devre yani e, hisse diyelim ona ticari gayeyle onu almamışsanız, alsat yapma gayesiyle bunu almamışsanız bu da zekata tabi olan bir mal değildir. Evet. Ama diyor ki kardeşimiz işte ben bazılarını kullanıyorum bazılarını kiraya veriyorum. Hmm. E, bu da tıpkı diğer mülkler gibidir. Kullandığınız mülk zaten kullandığınız mülktür. Hmm. Zekata tabi değil. Kiraya verdiğiniz ise her ne kadar oradan gelir elde etseniz de ticari demek de, bu demek değildir. Ticari evet. bizzatı malın alım satımının yapıldığı şey demektir. Hmm. E, bu da çok karıştırılan bir mesele. İşte ticari arabam var diyor. Ne demek ticari arabam var? E, şey i̇şte yok. onunla iş yaptım, kamyonetim var, minibüsüm var. E, ondan para kazanıyorum. Oysa o araba ticari mal değildir. Hmm. Ee, yani tıpkı bir dükkan gibi düşünün. Dükkandan para kazanıyorsunuz ama dükkanın bizzatı al satımını yapmıyorsunuz. Evet. Ticari mal demek dükkanın içindeki reyona koyduğunuz mallar demektir. Hı hı. Yani alıyorsunuz karını koyup satıyorsunuz. Evet. Ee, bu, böyle bir mala ticari mal denir. Dolayısıyla siz o devreleri alırken yani o e, hisseleri alırken ticari gayeli almıyorsanız alıp üzerine karını koyup satış gayesiyle almıyorsanız dursun ben kendim kullanırım veya biri kiraya veririm şeklinde ise bu diğer mülklerinizden hiçbir farklı olmayacaktır. Evet. Zekata tabi değil. Peki elde ettiğim bu gelirleri ne yapacağım? Bunlara fıkıh dilinde mali müstefat denir. Hı hı. Yani sene içinde gelen mal. Eğer siz daha önceden zekat veren bir kişiyseniz yani nisaba daha önceden maliktiniz hı hı. ve seneniz geldiğinde bu elde ettiğiniz kira gelirleri de zaten elinizde ise bunların da zekatını vereceksiniz. Evet. Ama seneniz geldiğinde bu aldıklarınızı zaten yemişseniz size bir şey kalmamışsa o zaman onların zekatı da yoktur. Hmm. Yani şöyle bir uygulama yapıyor bazıları işte bir yıllık kira geliri ne kadar şu kadar bir rakam bu da nisaptır. O zaman ben bunun zekatını vermem hmm. gerekir. Ee, bu, Ama elde avuçta hiçbir şey yok. Bu Fıkhan böyle bir şey yani evet. böyle bir hesap yanlış bir hesaptır. Ee, dediğimiz gibi bu mali i Sene içinde elde edilen bir maldır. Siz eğer daha önceden zekat veren bir kişiyseniz seneniz geldiğinizde elinizde ne varsa onların hepsini zekatını vereceksiniz. Hmm. velek ki o bir, bir saat önce gelmiş olsa bile. Bakın evet, önemli. Yani. yani diyelim ki siz e, Ramazan 5'ten Ramazan 5'te veriyorsunuz. Yani sizin yıl dönümünüz bu diyelim. Ramazan'ın 4'ünde elinize toplu miktarda para geldi ve Ramazan'ın 5'i geldi. O toplu paranın daha üzerinden 24 saat geçmezse bile onun zekatını vereceksiniz. Evet, evet hocam. Bir başka sorumuz da e, annem vefat etmeden önce iki adet cumhuriyet altını bana borç olarak vermişti ama babamın ve kardeşlerimin haberi yoktu. Annem vefat etti ben bu borcu kime ne şekilde vermem gerekiyor annem vefat edeli baya oldu. Ben şimdi babama söylemeye çekiniyorum bu zamana kadar neden söylemedin der mi acaba diye e, bu arkadaşımızın ne yapması lazım hocam? Tabii ki derhal borcunu ödemesi gerekir çünkü e, annesinin tek varisi bu değildir. Hı hı. E, babam var diyor yani vefat edenin eşi, eşi. var kocası var. E, bu mirastan belim miktarı çocuğu olması hasebiyle dörtte birini bu alacaktır. Hı hı. Kardeşlerin var diyor. Kardeşleri kız ve erkek olması durumunda oranlar değişecektir. Hı hı. E, tabi ölenin annesi var mı, babası var mı bunlara göre de hüküm farklı olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla tek varisi kendisi olmadığı için bu normal bir borçtur. Bunu şimdiye kadar söylemediyse hata etti, günah işledi ama zararın neresinden dönerse kardır kuralınca gidip bunu bir an önce varislere vermesip ve fıkhi olarak varisler kimlerdir bunu kendisi çıkarsın. Ee, ve bir hoca efendiyi bilen bir hoca efendiyi de sorsun kime ne düşüyor diye o elindeki maldan da kendisine düşen miktarı kendisine kalır. Hmm. Geri kalanların da hisselerine göre diğer valislerine verir ve onlardan da kalır. helallik kalır Çünkü o zaman zarfına kadar onu kullandı vermediğinden dolayı. Hmm. Yani normal şey olarak e, bu size işte bir ikramdır şeklinde verse olmaz değil mi hocam? İlla söylemesi gerekir yani bu anneden kalan bir şeydir. Tabii ki yani Vermem. neticede mirastır. Onların evet. hakkı vardı bu onu ketme etmiştir. Hani çekiniyor söylemeyi o anlamda. Yani, yani hani bunu normal alacak verecek hukukunda hmm. şöyle diyoruz. Araya bir ves aracı koysun hmm. o kişi gitsin işte size borcu var da mutandığın için gelemiyor ama veraset içinde bunu söylemek zor çünkü e, birbirlerini tanıyorlardır. Evet. E artık o şekilde yani ben pişman oldum, zarettim ettim, bu benim hakkımdır zannettim şeklinde Hı -hı. E onlara bunu ifşa ederek söylesin. İnşallah onlar da hoşgörüyle karşılayacaklardır zaten. E çünkü bir insan nadim olursa, pişman olursa karşı taraftaki insan da ona göre o kişiye daha yumuşak davranıyor. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, e, hocam Allah sizlerden razı olsun demiş. Benim annem 70 yaşında, e, annem teyzem ve kocasıyla hacca gidebilir mi diye sormuşlar. Bir diğer sorusla, eniştem ve ablamla beraber Umre'ye daha acele gidebilir miyim demişler. Annem, teyzem ve kocasıyla gidebilir gidebilirim. Annesi. Yani o zaman annesinin mahremi yok. Yok dediğine göre evet, teyzesi, onun kocası. E, i̇kinci suali ise. Eniştem ve ablamla beraber Umre'ye daha gidebilir miyim demiş. O da bayan kardeşimiz. Soran kişi bayan. Yani anladığım kadarıyla e, her iki soru tek bir soru. Tek sorudur. bir soru ettiğin gibi. Evet. O da şudur ki mahremi olmayan bir kimse akrabasının mahremiyle beraber sefere gitmesi caiz midir, değil midir? Evet. El cevap caiz değildir. Bu da yaş meselesini önemli koymuşlar mı hocam? Hanefi Fırkı'na göre bunun bir etkisi yoktur. Yani seferli konusundaki mahremiyette yaşın bir etkisi yoktur. Evet. Burada aslında en fazla karıştırılan mevzulardan bir tanesi işte bu eniştedir. Enişte baldızını alamaz, Hı -hı. evlenemez. Evet. Dolayısıyla bir mahremiyet var gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu mahremiyette normal sefere gitmeyi caiz kılan mahremiyet midir? Mahremiyeti ikiye ayrılıyor, ayrılır fıkıhta. Müebbet mahremiyet, Hı. muvakkat mahremiyet. Müebbet daimi olan mahremiyettir. Yani ilahiyumul kıyame bunların evlenmesi asla mümkün olmayan bir Hı. mahremiyettir. E, muvakkat ise normalde onun helalidir, evlenebilir helal derken evlenmesi helal olanlardandır. Hı. Ancak bir takım maniler vardır. O maniler giderilecek olursa evlenmesine mani hiçbir şey olmayacaktır. Evet. E, seferlik konusunda aranan mahremiyet müebbet mahremiyettir. Muvakkat mahremiyet değildir. E, müebbet mahremiyette de işte karabetten oluşan yani akrabalıktan oluşan mahremiyet, e, sıhriyet dediğimiz e, evlilikten oluşan mahremiyet, rada dediğimiz sütten oluşan mahremiyettir. Evet. Bunun yanı sıra muvakkat diye tabir ettiğimiz mahremiyet işte iki kız kardeşin bir erkeğin nikahında bulunamaması. Hı -hı. Yani bir erkek işte e, baldızıyla evlenememesi. Bu bir mahremdir ama bu mahremiyet muvakkat bir mahremiyettir. Evet. Ve bunun üzerine bir hüküm bina edilemez. Hı -hı. Yani bununla sefere gidilebilir denilemez. Bakın sokakta evli olan bir kadın da e, bir erkeğe mahremi kabul edilir evet. bu manada. Niye? Onunla da evlenemez çünkü. Hı -hı. Evli olan bir kadın evliliğe mahal değildir. Hı -hı dolayısıyla nasıl ki sokakta evli olan bir bayanla evlenememen Onunla beraber sefere gitmeni mubak kılmıyorsa hı hı. kişinin baldızıyla beraber sefere gitmesini mubak evet. Hatta bu daha da tehlikelidir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ölüm diye nitelendirmiştir. Hı hı. E, çünkü bir akrabalık, bir hısımlık, işte bir beraberlik vardır. E, yani e, bir mevetlerin oluşmasına sebebiyet verir ki Allah muhafaza e, çok büyük felaketlerin olduğunu da, e, da duymaktayız. Rabbim muhafaza eylesin. Hı hı. O yüzden daha titiz davranmak gerekir. İşte benim e, ablamın beyiyle beraber gideyim, ablam da yanındadır şeklinde bunlar doğru değildir. Kişinin mahrem yanında bulunmuyorsa o kişinin sefere çıkması uygun değildir. Evet hocam bu soruyla e, programımızda sonuna geldik. Son olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Bakın ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ha, e, bizlere birlik, beraberlik versin inşallah. E, dünya hayatına niçin geldiysek bunu en güzel bir şekilde ifa edebilmeyi ve Rabbimizin huzurunda ak bir şekilde çıkabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Cümle Çok teşekkür için. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de İlmihal programımızın sonuna geldik. Sizler de yine sorularınızı ilmihalet. adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımız da lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.